5201. Sarıklar. Ebu Kebşe el-Emali anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabının kalan züleleri geniş idi. 5202. Kamis ve İzar. Esma bin Tu Yezid ibn Sicken adıyla Allahu amin atıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın gömleğinin kolu bileye kadardı. 5203. Kamis ve İzar. Ala İbn Abdurrahman babasından naklediyor. Ebu Saide itibarıyla Allah'u anha izar hakkında sordum. Dedi ki: Tam bilen düştün. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem şöyle demişti: Müminin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de gururla izarını yerde sürürse kıyamet günü Allah ona rahmet nazarı ile bakmaz. Ebu Davud'un rivayetinde kıyamet günü ibaresi mevcut değildir. 5204 Kamis ve Izar. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Izar hakkında ne söylemişse o. Kamis hakkında da muhtelerdir. 5205 İzzar'ın sarkıtılması i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah Elbisesini kibirle süreğine bakmaz buyurmuştur. Hazreti bu Bekir Allahu an. Ey Allah'ın Resulü. İzarım salık durumda. Dikkat etmezsem sürünüyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Sen. Bunu kibirle yapanlardan değilsin cevabını verdi. 5206. Kadın izarları İbni Ömer an Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim ilgisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurmuştu. Ümmü Selem atılarak, öyleyse kadınlar zehirlini ne yapacaklar diye sordu. Bir karış salarlar buyurdu. Ümmü Selem'e, bu takdirde ayakları açılır dedi. Aleyhissalatu vesselam, öyleyse bir zira salsınlar. Bunu daha da arttırmasınlar buyurdular. 5207 İhtibare ihtimal. H.Z. Cabir Radıyallahu An anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir örtü ile ihtibar etmiş gördüm Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü 5208 İhtibare ihtimal. Yine Hazreti Cabir Radıyallahu An anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sanma sarılmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtibar oturuşunu yasakladı 5209, İhtibar ve İhtimal, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, şu iki çeşit giymekten etti Sanma sarılması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme tercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır. 5210. Kadın bürgüleri, Ümmü Seleme Allahu anh'a anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın şu mealdeki kav-i şerifleri indiği zaman. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mininlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerine alsınlar. belli 59. Ensar kadınları başlarında siyah örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı. 5211. Kadın bürgüleri Hz. Ayyer adıya Allahu anlatıyor. Esma bintu Ebi Bekr adıya Allahu amhüme. Üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah aleyhis-salatu ve selamın huzuruna girmişti. aleyhis vesselam selam. Ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve ey Esma. ''Kadın hayız yaşına girdi Ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir.'' dedi ve yüzüyle ellerine işaret etti. 5212 Kadın bürgüleri bi elkel bir Allahu an anlatıyor.'' ''Resulullah aleyhissalatu ve çeleme Mısır'dan beyaz renkli ve ince olan kubatı kumaşlar getirilmişti. Bana ondan bir kupon verdi ve ''Bunu ikiye böl. Bir parçayı kendine kamis yap.'' Diğerini hanımına ver. Bununla kendine bürgü yapsın buyurdular. Ayrılmak üzere diye geri dönünce. Hanımına söyle. Bunun altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin buyurdular. 5213 Kadın Bürgüleri i̇bn Abba Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Ümmü Sereme radıyallahu anh. Evindeyken de zil babesini örtüsünü fazilet ümidiyle üzerinden hiç çıkarmazdı. 5214 Kadın bürgüleri İmam Malik Rahimehullah'a ulaştığına göre, Abdullah İbn Ömer'in bir cariyesi vardı. Hazreti Ömer onu, hürlerin kıyafetine bürünmüş vaziyette görünce bu davranışını normal karşılamayıp müdahale etti. Kızı Hafsa'nın yanına girip, ''Oğlan kardeşinin cariyesini halkın içine karışmış görmedin mi?'' Hürlerin kıyafetine bürünmüş değil mi? Dedi ve Hazreti Ömer bu hali hoş karşılamadı. 5215. Ayakkabı giyinme. H Z H bu hurerer Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın. 5216. Ayakkabı giyinme. Bir rivayette de. Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de çıkarsın. Yahut ikisini de giysin buyurulmuştur. 5217 Ayakkabı giyinme H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. 5218 Ayakkabı giyinme H.Z. Ebu Hurere ve Hazreti Enes radıyallahu anhüma anlatıyorlar. Resulullah ve Selam kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. 5.219 Ayakkabı giyinme İbn-i Abbas radıyallahu anhüma diyor ki, Kişi oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp sol koyması sünnettir. 5.220 Ayakkabı giyinme H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, katıldığımız bir gazvede buyurdular ki, Ayakkabıları çoğaltın. Çünkü kişi ayakkabı iyiliği müddetçe binmeye devam eder. 5.221 Ayakkabı giyinme, i̇bn Ömer Rab'i Allahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğiyle ayakkabısını giyerken gördüm. Sevdiğiyle ayakkabısı, üzerinde hiç bulunmayan ayakkabıdır. Aleyhisalatu ve Selam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabıyı giymeyi sevedim 5222. ayakkabı giyinme Hz Enes Rahiy Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhisalatu ve Selam'in ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı. 5223 ayakkabı giyinme, giyme evi müleyke anlatıyor. Hz Aer Allahu an haya kadın erkeğe mahsus ayakkabı giyer mi diye sorulmuştu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadınlardan erkekleşenlere lanet etti diye cevap verdi. 5224 Ayakkabı giyinme. Hz. Ebuhureyre Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. 5225 Zinetin terki. Muaz İbni Emes radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim muktedir olduğu halde tevazı maksadıyla Allah için kıymetli elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet günü, onu mahluk katın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır. 5226 terki TERKİ H.Z. İbni Ömer radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim şöhret elbisesi giyerse, Allah ona millet elbisesi giydirir. Bir rivayette de şöyle denmiştir. Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir. Sonra içinde ateşi tutuşturur. 5227 Süslenme Ebu Ahras babasından naklen diyor ki, Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah ve Vesselam'ın yanına gelmiştim. Bana, senin malın yok mu diye sordu. Evet var cevabıma. Hangi çeşit maldan? sorusunu yöneltti. Her çeşit maldan Allah bana vermiştir deve. Fır, dağ var, at, köle, hepsinden var demem üzerine. Öyleyse Allah Teala Hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir buyurdular. 5228 Süslenme Muhammed İbni Yahya İbn İbban anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Sizden Biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cuma elbisesi edinirse üzerine bir beba yoktur. 5229 Süslenme H Z Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eski mi çizgili iki parçalı giysi vardı. Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu buyurdular. Evet var dedim. Çamaşır torbasında iki giysisi daha var. Ben onları giydirmiştim. Öyleyse çağır onu da. Bunları giysin emrettiler. Çağırdım. Emr-i söyledim. O da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce. Aleyhissalatu vesselam. Nesi var da bu yenileri giymiyor Allah boynunu vurasıca. Bu daha hoş değil mi buyurdular. Adam bu sözü işitti ve. Allah yolunda mı boynun vurulsun. Ey Allah'ın Resulü dedi. Evet buyurdular. Allah yolunda adam Allah yolunda öldürüldü. 5.230 Süslenme. İbn Ömer radıyallahu anhu bunu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu iki kıyafeti yasakladı. Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. 5231. Elbise çeşitleri. Ümmü Şerime radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın en ziyade sevdiği elbise kamis idi. 5232. Elbise çeşitleri. Süveyd İbn Kays anlatıyor. Ben de Mahrefettir Abdi, Hecer'den vez alıp, Mekke'ye getirdik. Resulullah ve Vesselam yanımıza gelip bizimle bir şal var pazarlık etti ve satın aldı. Fiyatını bize tartıp ödedi. Tartan kimseye de, Tart ve İbrahim'e kaydır emretti. 5233 Elbise Çeşitleri Misrar i̇bn mahreme Mahremer Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhisalatu ve Selam bir kısım kaftanlar taksim etti fakat babam mahremeye hiçbir şey vermedi bunun üzerine babam Haydi Resulullah aleyhisalatu ve gidelim dedim beraber gittik bana Gizzi aleyhisalatu ve Semi bana çağır dedi Ben de çağırdım vesulullah üzerinde dağıttığı kaftanlardan biri olduğu halde dışarı çıktı ve bunu senin için sakladık buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhissalatu ve selam babama baktı ve mahreme razı oldu buyurdu. 5234 Elbise çeşitleri HZ NE sevabı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam en çok Kıbre'de denen Yemen'de mamul çubuklu kumaştan giyinmemizi severdi. 5.235 Elbise çeşitleri İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Haruliye denen hariciler çıktığı zaman Hazreti Ali radıyallahu anhın yanına geldim. Bana Şu adamlara bir uğrah dedi. Ben de mevcut Yemen Hulezez'in en güzelini giydim. Ebu Zümeyt der ki İbn-i Abbas radıyallahu anhüme yakışıklı ve gür sesli biriydi. i̇bn Abbas der ki Harulelerin yanına vardım. Bana Hoş geldin ey İbn Abbas. Bu takımında ne dediler? Ben. Beni ayıplıyor musunuz? Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm dedim. 5236 Elbise çeşitleri Abdülvahid İbni Eymen babasından anlatıyor. Hz Ayşe'nin yanına girdim. Üzerinde kalın Yemen bezinden yapılmış fiyatı 5 dirhem olan bir elbise bulunuyordu. Hazreti Aişe, gözünü cari yeme kaldı da ona bir bak. Zira o, şimdi benim giydiğim, şu elbiseyi evin içinde giymekten ağırlanır. Halbuki, Resulullah ve Vesselam zamanında benim o kaba kumaştan bir elbisem vardı. Medine'de zifaf için süslenen her kadın gelip o elbiseyi benden iğreten alırdı. 5237 Elbise Çeşitleri, Muğire İbni Şubey Adı Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a üzerinde yünden şami bir cümbe olduğu halde abdest suyunu döktüm. Cümbenin genleri dar idi. Elini çıkarıp cümbenin genlerini çemremek istedi. Fakat kol dar gelince, cümbeyi omuzunu atarak ellerini bedeninin altından çıkardı ve yıkadı. 5238 Elbise çeşitleri Ümmü Seremer Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın en ziyade sevdiği elbise kamis idi. 5239 Beyaz İbn Abbas radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazda kefenleyin." 5240 Kırmızı Hilal İbn Amir babasından naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu ve yine halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde Hazreti Ali Rabbiallahu anta önüne durmuş. Aleyhissalatu ve söylediklerini tekrarlıyordu. 5241. Kırmızı. H Z Ber an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam orta boylu idi. Ben onu kızıl bir hulle içerisinde gördüm. Ben Aleyhissallatu ve selamdan daha güzel bir şeyi hiç görmedim. 5242. Kırmızı. İbnu Amr ibn am Asrbiyyallahu anhum anlatıyor. Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek. Bulunan bir adam geldi ve Resulullah Aleyhissallatu ve selam selam verdi. Ama Aleyhissallatu ve selam adamın selamını almadı. 5243. Kırmızı. Beni esedden bir kadın anlatıyor. Bir gün. Resulullah ve Vesselam'ın zevcelerinden Zeynep'in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk. Biz bu işle meşgulken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü. Zeynep bu hali görünce, ve Vesselam'ın bunu mekruh adetini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü. ve Vesselam geri döndü ve aniden geldi. Boyadan hiçbir şey görmeyince içeri girdi. 5244 Kırmızı İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Ben Erguan koyu kızıl Renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı Nere ateşinin ucuna Yakasına Yerine ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesinin erkeğin sürünme maddesi kokuludur. Renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir, kokusuzdur. 5245 Sarı, İbn-i Am-i İbn-i Asrabiyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve selam üzerinde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü. Derhal, Bunu giymeni annem sana emretti diye sordu. Ben, Bunları yıkayayım mı? Ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta yakonları buyurdular. Bir rivayette, bu, kafirlerin kıyafetidir. Sakın bunları giyme buyurdular denmiştir. 5246 Sarı, H.Z. Ali Rab'i An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kasıyı yol yol ipek bulunan keten kumaşla Sarıya boyanmış kumaşı yasakladı. 5247 Yeşil, Ebu Remse Rab'i An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde iki yeşil giysi gördüm. 5248 Siyah Ümmü Halid İntuhalid İbni Said İbni Azrabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benekli siyah bir giysi getirilmişti. Bunu kime giydirmemi uygun bulursunuz buyurdular. Herkes susmuştu. Bana Ümmü Halid'i getirir emrettiler. Beni yanına götürdüler. Giyseği elleriyle bana giydirdi ve sonra da üstünde eskit, üstünde eskit diye iki sefer tekrarladılar. Siyah kumaşın deneyine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve Ey Ümmü Halid! Bu sen ne güzel? Ey Ümmü Halid bu sen ne? diyordu. Sen ne? Habeşistan dilinde güzel demekti. 5249 İpe'in tahrimi Ebu Osman Ennek'i anlatıyor. Ömer İbn-i Hattab adı yallahu anh. Biz Utbe İbn-i Ferkat ile Azerbaycan'dayken bize şöyle yazmıştı. Ey Utbe! Bu nam ne emeğin, ne babanın emeği ne de annenin emeğidir. Öyleyse miminleri, evlerinde, kendi evinde doyduğun şeyden doyur. Zevk için yemekten ve şirk ehlinin ipekli giymekten kaçın. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam şu kadarı hariç ipekli giymekten yasakladı ve Resulullah bize orta ve işaret parmağını kaldırarak birbirine bitiştirdi. 5250 İpeğin Tahrimi H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir miktar ipek alıp sağa ucuna koydu. Bir da altın alıp sol eline koydu. Sonra da şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır buyurdu. Tirmizi ve Nesai'de Ebu Musa'dan gelen diğer bir rivayette, Ümmetimin erkeklerine, İpek elbise ve altın haram kılındı, Kadınlarına helal kılındı buyurulmuştur. 5251 İpeğin Tahrimi, İbni Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Dünyada İpeği, Ahirette nasip olmayanlar giyer, 5252 İpeğin Tahrimi, Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, İpeyi dünyada yiyen ahirette diyemez 5253 İpe'nin tahrimi, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Babam Ömer radıyallahu anh satılmakta olan atlas bir elbise gördü. Onu Resulullah aleyhissalatu ve getirip, Ey Allah'ın Resulü! Bunu satın alda bayramlarda ve taşradan gelen heyetlerin karşılanması. Sırasında tecemmülen giyildedi. Resulullah ve Vesselam. Bu, ahirette nasip olmayanların giysisidir buyurdular. Sonra Hazreti Ömer. Allah'ın gilediği kadar kaldı. ve Vesselam ona aslastan mamur bir cümle gönderdi. Ömer gelerek. Ey Allah'ın Resulü. Sizi tek hakkında. Ahirette nasip olmayanların diyeceğidir demiştiniz. Sonra bana bunu gönderdiniz. Hikmeti nedir dedi. Aleyhisselatu vesselam. Buna karşılık bunu sana bizzat gelesin diye göndermedim. Bilakis satasın ve parasıyla ihtiyaçlarını göresin diye göndermiştim buyurdular. 5254 İpek'in tahrimi H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bana Sierra denen yol yol sarı kalemli dokunmuş ipek kumaştan bir takım elbise giydirdi. Sonra ben onu giy çıktım. Resulullah bunu üzerimde görünce bana kızmıştı. Öfkesini yüzünde görüyordum. Hemen dönüp onu hanımların arasında baş örtüsün yapmaları için taksim ettim. 5255 İpeğin tahrimi, Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Dümetul Cender şefi ukeydir. Resulullah ve Vesselam'a ipek bir elbise hediye etti. Aleyhisselatü Vesselam da onu Hazreti Ali Radıyallahu Anh'a verdi ve bunu Fatımalar arasında taksim et buyurdu. 5256 İpek'ten mübah olan miktar İbn Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam saf ipekten yapılmış elbiseyi yasakladı. Ama alem olarak konan ve kumaşın direzisinde kullanılan ipeye yasak yoktur. 5257. İpekten mübah olan miktar. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam zübeyr İbnül Avvam ve Abdurrahman İbnül Avf radıyallahu anh hüma için kendilerindeki uyuz sebebiyle ipekli giymelerine izin verdi. 5258. İpekten mübah olan miktar. Bir rivayette de şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhissalatu ve Aleyhi hac sırasında bitten şikayet ettiler. Aleyhissalatu ve selam onlara katıldıkları gazveleri sırasında ipek gömlekler, iğne ruhsat kanunu 5259 İpek'ten mübah olan miktar Süreyt İbn Şafer anlatıyor. Z Ömer Radiyallahu an eca cabiyede halka hitap ederek Resulullah Aleyhissalatu ve selam 2 3 veya 4 parmak yeri hariç İpek giymeyi yasaklamıştı dedi. 5.260 Yün hakkında. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam siyah bir bürde hırka yaptım. Bunu yiydi. İçinde terlediği zaman ondan yün kokusu hissetti. Bunun üzerine o hırkayı çıkarıp attı. ve vesselam güzel kokudan hoşlanırdı. 5.261 Yün hakkında. Ebu Gürde İbn-i Ebi Müsa el-Eşari anlatıyor. H. Z. Ayşe radıyallahu yanına girdim. Bana yamalı bir giysi ve kaba bir izah çıkardı ve Resulullah aleyhissalatü vesselam şu iki parçanın içinde vefat etti dedi. 5262 gün hakkında. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir sabah üzerinde. Siyah kıldan yapılmış desenli bir giysi olduğu halde çıktı. 5263, gün hakkında, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, He ve Musa aleyhisselamın Rabbi-i Teala hazretleriyle konuştuğu gün, Üzerinde yünden bir şal var, yünden bir cümbe, yünden bir kisa, yünden küçük bir serpuş takke vardı. Ayağında da ölü eşek derisinden mamul bir ayakkabı vardı. 5264 Minder ve Yastıklar H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'in minderi deri dendi ve iki hurma lifiyle dolu idi. 5265 Minder ve Yastıklar H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a evde bulunması gereken yataklar zikredilmişti. Şöyle buyurdular: Kişinin kendisi için bir yatak, Kadın için bir yatak, misafir için bir yatak lazımdır. Dördüncü yatak şeytandır. 5266. Minder ve yastıklar. H Z Cabi i̇bn Yamurer adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selamın bir yastırat olduğu üzerine yaslandığını gördüm. 5267. Minder ve yastıklar. Ebu Melih babası da Allahu amm'tan anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam var, hayvanların derilerinden yaygı yapılmasını mehiyetti. 5268 Minder ve lastıklar. Buhri İbn Abdil Selam'ı da Allahu amm anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan beni giydirmesini talep ettim. Bunun üzerine bana iki parça harşe adıketen bezi giydirdi. Kendine Bununla arkadaşlarım arasında en iyi giyinmiş gördüm. 5269 Lukata buluntular Yezid mevlâl mübais anlatıyor. Zeyd İbnu i Halid radıyallahu anh'ı işittim. Diyordu ki, Resulullah ve vesselam'a altın veya gümüş buluntu hakkında sorulmuştu. Kesesini ve bağını belli. Sonra onu bir yıl ilan et. Sahibini bilemezsen. Onu harca. Oranın da bir emanet olsun günün birinde arayanı gelecek olursa ona ödersin buyurdu bunun üzerine aleyhisselatu ve çarama kaybolmuş develerden soruldu kaybolan develerden sana ne onları kendi haline bırak zira sahibi onu buluncaya kadar ayığında çarığı sırtında su tulumu vardır suya gider ottan yer buyurdular bu sefer kaybolmuş davlardan soruldu onları alın Zira onlar ya senindir, ya kaybeden kardeşinindir, ya da kurdundur buyurdular. 5270, lukkata buluntular an İbn-i Şua'yı an Ebihi an Ceddihi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam aralığında asıl neyvel hakkında sorulmuştu. İhtiyaç sahibi, sepetini almaksızın ağzıyla ulaşırsa, kendine bir vebal gelmez. Ancak Eteğinde bir şeyler olarak oradan çıkarsa, aldığının iki kat değeriyle borçlanır. Ayrıca hazir meyvinden cezada yer. Kim de, yığın yapıldıktan sonra meyveden çalarsa ve bunun değeri mifer fiyatını bulursa, eli kesilir buyurdu. Sonra kendisine mukata buluntudan sorulmuştu. İşek yolda bulunmuş olanla, insanların çokça yaşadığı meskun kariyede bulunmuş olanı bir yıl boyu ilan et. Eğer sahibi gelirse hemen ver. Eğer gelmezse artık o senin olmuştur. Harabe'de bulunmuş ise bununla madem için humus 5'te bir vergisi vardır buyurdular. 5271 Lukkata bulundular. Seh ibn Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Ali ibn Abi Talib radıyallahu an bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu an'ın yanına girmiş idi. O sırada Hazreti Hasan ve Hüseyin ağlamakta idiler. ''Niye ağlıyorsunuz?'' diye sordu. ''Hazreti Fatıma, acıktılar.'' dedi. ''Hazreti Ali bir yiyecekte emin etmek üzere çıktı.'' Derken, yolda bir dinar para buldu. Dönüp Hazreti Fatıma'ya gelerek haber verdi. ''O da, falan Yahudi'ye git. Bununla un satın al.'' dedi. Ali Rabi Allahu an ona vardı ve un aldı. Yahudi ona, ''Sen.'' kendini Allah elçisi zanneden şurâtun damadınızın dedi. Hazreti Ali'nin evet, iyi üzerine dinarını al. Un da senin olsun dedi. Ali oradan ayrılıp Fatıma Allahu anha'ya onu ve dinarı getirdi. Durumu da anlattı. Hazreti Fatıma şimdi de şu falan kasaba git. Bize bir dirhemlik et al dedi. Hazreti Ali gidip dinarı bir dirhemlik et mukabilinde rehin bıraktı. Eti Hazreti Fatıma'ya getirdi. O hamur yaptı. tencereye koydu. Ekmek pişirdi. Babasına haber gönderdi. Resulullah yanlarına gelince, Hazreti Fatıma, Ey Allah'ın Resulü! Şu yemeğin hikayesini size anlatayım da eğer herhalse yiyelim. Bizimle siz de yiyin. Bunun mahiyeti şöyle şöyledir, diye antattı. Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın adıyla iyi buyurdular ve hep beraber ekmekten yediler. Onlar daha iken, bir köle gelip, Allah ve İslam adına dinar bulan var mı diye sormaya başladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu çağırıp dinarı hakkında sordu. Köle, çarşıda benden düştü dedi. Aleyhissalatu vesselam, ey Ali, haydi kasaba git. Ona, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana dinarı bana göndersin. Dilemini ben ödeyeceğim diyor de emretti. Kasap dinarı gönderdi. Resulullah ve Vesselam onu köleye verdi. 5272 Lukata buluntular İyaz İbni Hımar Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Kim bir buluntu ele geçirirse Buna adalet sahibi birini şahit kılsın. Ne filanı terk ederek buluntuyu gizlesin. Ne de bir başka yere yollayarak nazardan kaçırsın. Sahibini bulduğumu hemen ona versin. Sahibini bulamazsa bilsin ki bu mal Allah'ın malıdır. Allah onu dilediğine verir. 5273 Lukata Buluntular H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam denek, kamçı, İp ve benzeri şeylerde ruhsat kanıdı Bunları bulan kimse ilan etmeksizin onlardan faydalanabilir. 5274 lukkata buluntular. Amir-i şav der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim? Sahibinin beslemekten aciz kalarak bırakıverdiği bir hayvan bulur da. Onu alıp ihya edecek olursa o onu olur. 5275 lukkata buluntular. He Z, Ebu Hurer e ve Hurer'e ve Faziletin nesr-i e, buyu anlatıyorlar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yolda giderken bir hurma ağacına rastlamıştı. Eğer sadakadan düşmüş olacağından korkmasaydım bunu yerdim buyurdular. 5276 Muktata buluntular. Abdurrahman İbni Osman et anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hacının Muktatasını mehhiyetti. Beş bin iki yüz yetmiş yedi, lukata buluntular İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın anlattığına göre, yedi yüz dirheme bir cariye satın almış ve borcunu ödemeden sahibini kaybetmiştir. Bir yıl sahibini arayan i̇bn Mesud onu bulamaz ve bu parayı, bir dirhem, iki dirhem şeklinde parça parça vermeye başlar ve, Ey Allah'ım! Bunu falanca adına sadaka kabul et. Eğer adam gelirse sadaka benim adıma olacak. Borçla ustan da de. kalacak der. İbnü Mesud derdi ki, sahibini bulamadığınız buluntu hakkında böyle hareket edin. 5278. La'nın ahkamı İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Allah Teala Hazretlerinin tebük seferinden geri kalmaları sebebiyle telvelerini kabul edip affettiği üç kişiden biri olan Hilal İbnü Mümeyle radıyallahu anm geldi. Anlattığına göre tarzısından evine yatsı vaktinde dönmüştü. Hanımının yanında bir adam buldu. Manzarayı gözleriyle görmüş. Kulaklarıyla işitmişti. Sabah oluncaya kadar adamı ürkütüp telaşlandırmadı. Sabah olunca doğru Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben aileme geceleyin dönmüştüm. Yanlarında bir adam buldum. Üstelik gözlerimle gördüm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 müjde. Allah senin için bir kurtuluş ve kurtuluş yolu gösterdi buyurdular. Hil al. Ben Rabbim Teala hazretlerinden bunu ümit ediyordum dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadına adam gönderin gelsin emretti. Kadın geldi. Ayet-i kerimeyi Resulullah ona okudu. İkisine de meselenin ciddiyetini hatırlattı ve ahiret azabının dünyadaki azaptan daha şiddetli olacağını haber verdi. Bunun üzerine Hil al, vallahi kadın hakkında doğruyu söyledim dedi. Kadın da, hayır yalan söyledim dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, aranızda lanetleşim emretti. Hilare, şehadet yetir dendi. O da doğru söylediğine dair dört kere Allah'a şehadet etti. Beşinci sefer olunca kendisine ''Ey hilal! Allah'tan kork! Zira dünya azabı ahiret azabından pek hafiftir. Senin bu yaptığın, üzerine azabı vacil kılmaktadır.'' dendi. O yine. Allah'a yemin olsun. Ona iftira ediyorum diye bana celide yapılmadığı gibi. Allah da onun sebebiyle bana azap vermeyecektir dedi ve eğer yalancı ise... Allah'ım laneti üzerine olsun diye beşinci kere şehadette bulundu. Sonra kadına, şehadet yetir dendi. Kadın da, hilal yalancıdır diye dört kere Allah'a şehadette bulundu. Beşinci şehadete sıra gelince, kadına, Allah'tan kork. Zira dünyadaki azab ahiret azabından hafiftir. Bu yaptığın, üzerine azabı vacil kılmaktır dendi. Kadıncağız bir müddet durakladı. Sonra, kavmimi, gelik alan zamanlarda rezil bir edemem dediği ve beşinci defa, Hilal doğru söylediyse Allah'ın gadabı üzerime olsun diye şehadette bulundu. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam aralarını ayırdı. Kadının çocuğuna babasının adıyla çağrılmamasına, kadına zina ısnat edilmemesine, çocuğa da verildiği zina denmemesine, kim kadına veya çocuğa böyle bir da bulunacak olursa, Had-i maruz kalacağına hükmetti. Keza bunlar ne boşanma ne de ölüm sebebiyle ayrılmadıkları için hilal üzerinde. Ne kadın için mesken ne de çocuk için ne farka mesuliyeti olmadığına hükmetti. Aleyhisselatu vesselam. Eğer kadın kızılımısı, kabaları etsiz, sivri omuzlu, iki kabası sivri, bacakları ince bir çocuk dünyaya getirirse, bu çocuk hilaldendir. Eğer esmer, Kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk dünyaya getirirse bu çocuk zina nispet edilen şahra aittir buyurdular. Gerçekten kadın esmer renkli, kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk doğurdu. ve Vesselam, eğer şehadetlerle yapılan yeminler olmasaydı benimle o kadın arasında mesele olacaktı buyurdular. İkime der ki, kadının çocuğu bundan sonra muda üzerine emir oldu. Tesmiğe de babasına nispet edilmezdi. Hadisi bu Davud bu metnin aynısıyla rivayet etti. Kütüb-i Titte, i̇bn Ömer'den bu manada rivayette bulundular. 5279, Lan'ın ahkamı, yine i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam üveyi Miral acılan ile hanımı arasında lihan uyguladı. Hanımı bu sırada hamileydi. 5.280 La'nın ahkamı, yine ona ait bir rivayette, Resulullah aleyhissalatu selam. birbirine de anda bulunan iki eşe anlaşmayı teklif ettiği zaman, 5. eminde. erkeğe elini ağzının üzerine koymasını emretti ve, bu Allah'ın azabını gerektiricidir buyurdu. 5.281 Çocuğun İlhakı ve mezheb iddiası, H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Çocuk yatağa aittir. Zaniye'de mahrumiyet vardır. 5282 Çocuğun ilhaki ve Neyseb iddiası. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Utbe ve Ebi Bakkas, Kardeşi Sada, Zemanın cariyesinden doğan oğlan bendendir. Onu sahiplen diye vasiyet etmişti. Fetih yılında, onu saat yakalayıp, bu, kardeşimin oğludur. Kardeşim onu bana vasiyet etmişti dedi. Abd-i i̇bn Zema'da, o, benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur. Onun yatağında doğmuştur dedi. Problemin halli için Resulullah aleyhissalatu vesselam'a koştular. Satladı Allahu am. Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimin oğludur. Kardeşim onun hakkında bana vasiyette bulundu. Hele, onun benzerliğine de bakın dedi. Abd, o benim kardeşimdir ve babamın cadiyesinin oğludur. Babamın yatağında doğdu dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ondaki benzerliğe baktı. Utve'ye açık bir benzerlik gördü. Sonra, bu sana aittir ey Abdü Zema. Çocuk yatağa aittir. Zani içinde mahrumiyet vardır buyurdu. Sonra da Sevde bin Tuzemaya. Bunu kardeşin bilme. ihtiyat et. Ona karşı tesettül et emretti. Bu emri, onu mutlaya olan benzerliği sebebiyle vermişti. O, kadını, Allah'a kavuşuncaya kadar göremedi. Sevde, Resulullah ve vesselamın zevcesiydi. 5283, çocuğun ilhakkı ve mezheb iddiası. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'a gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Benim siyah! Bir çocuğum dünyaya geldi dedi. Adam, Tarih yoluyla çocuğu etmeyi teklif ediyordu. Aleyhissalatü vesselam, Onun nefret edilmesine ruhsat vermedi. Senin bir deven var mı dedi. Adam, Evet deyince, Bunların renkleri nasıldır diye sordu. Adam, kırmızı dedi. Resulullah tekrar sordu. Bunlar arasında boz renkli var mı? Evet dedi. Aleyhissallatu ve selam. Peki bu nereden geldi dedi. Adam, belki de bir damar çekmiştir deyince. Aleyhissallatu ve selam da, senin oğlunda bir damara çekmiştir buyurdular. 5284. Çocuğun ilhakı ne ise iddiası. Am İbn Şüeyan Ebi Hicra bihi radıyallahu an anlatıyor. Bir adam kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, falan benim çocuğumdur. Cahiliye devrinde ben annesiyle zina yapmıştım." dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu cevapta bulundu: "İslam'da meseb iddiası yok. Cahiliye işi bitti artık. Çocuk yatağa aittir." Zaniye'de mahrumiyet vardır 5285. Kafe HZ Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam bir gün yanıma mesrul olarak girdi. Yüzünün çizgileri parlıyordu. Hani Üceziz el müllici var ya az önce Zeyd İbnu Harise ve Üsame İbnu i Zeyd'i baktı da. Şu ayaklar var ya aralarında öyle benziyorlar ki sanki birbirlerinden hasıllar dedi buyurdular. 5286 Kafe, Süleyman İbni Yesar anlatıyor. Hz Z. Ömer Rabiallahu An İslam döneminde mezheb iddiasında bulunanları cahiliye doğumlulara ilhak ediyordu. Bir gün iki kişi geldi. Her ikisi de bir kadının çocuğunun kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Hazreti Ömer bir kaif çağırdı. Kaif adamlara baktı. Sonra her ikisinin de çocukta iştirakleri var, dedi. Hazreti Ömer bu söz üzerine elindeki deneyi kaife indirdi ve ''Nereden biliyorsun?'' dedi. Sonra kadını çağırıp ''Bana haberini söyle'' emretti. Kadın, iki adamdan birini kastederek ''Şu var ya'' dedi ben ailemin devesini güderken bana gelirdi ve benden ayrılmazdı. O da bende hamilelik başladı zannettik. Sonra o benden ayrıldı. Arkadan kan aktı adet gördüm. Sonra da onun yerini diğeri aldı bana temasta bulundu. Çocuğun hangisinden olduğunu bilmiyorum dedi. Kaif bu cevabı işitince tekbir getirdi. H. Z. Ömer çocuğa dönerek. Hangisini dilersen onu deli kız dedi. 5.287. Kafe. Ebu. Osman en anlatıyor. Sat'in ve Ebi Vakkat radıyallahu dinledim. Demişti ki. Resulullah Aleyhissalatu selam buyurdular ki, İslam'da bir kimse asıl babası varken bir başkasının babası olduğunu söylerse ve bu iddiasını da o kimsenin babası olmadığını bilerek yaparsa, cennet ona haramdır. 5288 Kafe, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam mülane lanetleşerek boşanma ayeti indiği zaman şöyle buyurdular. Hangi kadın? Bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olursa, hiçbir hususta Allah'la irtibatı kalmamıştır. Artık Allah onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkekte göre göre evladını inkar ederse, Allah kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve herifli öncekilerin ve sonrakilerin önünde. Rezil bir siva eder. 5289. Kafe. Aminu. Şu ayan ebihi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam varisler tarafından babaya nispetli talep edilip de hayatında inkar etmediği için babanın ölümünden sonra mesele dahil edilen bu çocuğun o babanın cima yaptığı gün yükünde bulunan cariyeden doğmuş olması halinde varislere ilhak edilmesine ancak çocuğa bu ilhaktan önce taksim edilen mirastan herhangi bir payım geçmeyeceğini fakat taksim edilmeyen mirastan pay alacağına, çocuğun kendisine nispet edildiği baba, şayet ölmezden önce çocuğun kendisinden olduğunu inkar etmişse, bu çocuğun o babaya ilhak edilemeyeceğine, eğer çocuk mülkünde olmayan bir cariyeden veya kendisiyle zina yaptığı bir hürs kadından ise, bu çocuğun da o babaya ilhak edilmeyeceğine ve o babaya varis olamayacağına, Hatta çocuk kendisine nispet edilen şahsın bizzat kendisi, onun hürf veya köle kadından edindiği ve zinası olduğunu itiraf etse bile o çocuğun varis olamayacağına hükmetti. 5290 Kafe, İbni Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, İslam'da cariye ile zina yoktur. Kim cahiliyede cariye ile zina yapmış ise, Bundan hasıl olan çocuk alsabesine efendisine, cariyenin efendisine dahil olur. Kim? Meşru nikahtan olmayan bir çocuğun kendine ait olduğunu iddia ederse, ona varis olamaz. Kendisine de varis olunamaz. 5291 Kafe, Zeyd Erkam Erkam'da Allahu An anlatıyor. Yemen'den bir zat Resulullah Aleyhisselatu Recep'e gelip, üç kişi Hazreti Ali'ye gelip, tek bir ruhun zamanı, İçerisinde cimada bulundukları bir kadından doğan bir çocuk hakkındaki ihtilaflarını ettiler Hazreti Ali ikisine, çocuk üçüncüye mübarek olsun dedi. Bunun üzerine diğer ikisi sevelan ettiler. Olmaz böyle hüküm diye çıkıştılar. Hazreti Ali bunun üzerine, siz ihtilaflı ortaklarsınız. Ben aranızda kura çekeceğim. Kime çıkarsa çocuk onundur diğer iki arkadaşına da bir diyetin üçre ikisini ödeyecektir dedi ve aralarında kura çekti ve çocuk kime çıktı ise ona verdi. Adamın bu anlattıklarına Resulullah Aleyhissalatu vesselam azû dişleri veya kesici dişleri görülünceye kadar güldü. 5292 Kafe TZ Ebû Hurayra e Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bir kimse kendini azat edenlerin izni olmadan bir kanun eli, ittihad ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Allah ondan ne bir farf ne de bir nafile kabul eder. 5293 Kafe, Abdülhamid İbn-i Cafer anlatıyor. Babamın deden Rafi İbnu i Sinan radıyallahu anh'tan anlattığına göre deden Rafi Müslüman olmuş. Fakat hanımı Müslüman olmamakta direnmiş ve iş ayrılma noktasına gelince kadın aleyhisselatu rejelama gelerek kızım benimdir. Sütten de kesilmiştir demiştir. Rafide. Kızım benimdir demiştir. Resulullah. Rafi'ye. Sen bir köşeye otur kadına da. Sen de bir köşeye otur der. Çocuğu da ikisinin arasına oturtur. Sonra kadına ve erkeğe. Çocuğu kendinize çağırın buyurur. Çağırırlar. Çocuk annesine meyleder. Aleyhisselatu vesselam. Allah'ım ona doğruyu göster. Diye dua eder. Bunun üzerine kız babasına yönelir. Baba böylece çocuğu alır. 5294. Lakin, Ebu Cemile Es, Sulemin'in anlattığına göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh, zamanında atılmış bir çocuk bulmuştur. Hadiseyi isten Ömer yanına gelir ve onu görünce, bu iste bir biteneği olabilir. Bu yavruyu niye aldın der. Süneyn de. Bunu helake maruz buldum. O yüzden kurtarmak için aldım der ve Hazreti Ömer'in tavrından kendisini itham ediyor anlar. Ancak Ömer'in Arif'i. Ey muminlerin emiri bu salih bir kimselir diyerek lehinde tezkiyede bulunur. Bunun üzerine Hazreti Ömer. O ile de mihter. Arif de Evet deyince Hazreti Ömer. ''Botur onu. O hurdur ve elâsit sana bir nafakasıyla bizim üzerimize dirler. Rezim suyavede bulunmuştur. Onun elâsıyla Müslümanlara aittir. Ona varis olurlar. Kim hacette onun diyetini o derler. Buhari. Bu ziyadeyi bir battababasli olarak senetsiz şekilde kaydetmiştir. Sehadat 16 5295. Oyun ve Eğlence H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor buyurdular. 5296 Oyun ve Eğlence i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam dövüştürmek için hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı. 5297 Oyun ve Eğlence Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı atışlarınıza hedef, ittihaz etmeyin. 5298 Oyun ve Eğlence Abdullah İbni Cafer İbni Ebi Talib adıyla Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir keçiyi hedef ittihaz ederek o atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve, Hayvanlara eziyet vermeyin buyurdu. 5299 Oyun ve Eğlence Şerif İbn-i Süveyd Allahu An anlatıyor. Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü. O kuş sesini yükselterek Allah'a şöyle seslenir. Ey Rabbim! sağlam beni boş yere öldürdü. Bir menfaat için öldürmedi. 5300 Oyun ve Eğlence H.Z. Cabir Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hayvanlardan herhangi biri olursa olsun sabrın öldürülmesini yasakladı.